Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz allah Allahu Teala mülk derin malikidir. Ayet-i Kereveler'in inşallah. Ali-i İbran 26. Ahd-i Kerime. Burada bize Eylül buyuruyor buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kullâhümme malikel mülki evvela burada ayetin başında kul kelimesi var. Kul emirdir, emri hazırdır. Söyle anlamına geliyor. Burada Mevlam buradaki tabi emir Kuranın kimse muhatabı ona, Resulullah aleyhissalatü aleyhissalatü enine. Bu Mevlam diye peygamberimize. Bu ya Habibim, Muhammedim, söyle anıt haber ver. Yani açıklamasını da yap. Akden geliyor. Allahümme Malikel Mülkü. Kur'illahümme okuruz, okuruz tabi. Allahümme. Burada min sonunda. Allahümme diye şeddeli mi burada. İmam-ı sebebi ayı ulamasıdır. Buna göre bu yağdan ivezdir. Yani yağının yerine geçer. Bunun başında aslında yağ vardır. Yani ya Allah diye Ya Allah diye Buradaki yağ da azamet için. Ey yüce Allah'ım Malke mülke sen Allah'ın mülklerin malikisin. Mülk malik. Malik isim fail sigarize buraya geliyor. Mülterin malikisin. Mülk maddi olabiliyor, manevi de olabiliyor. Bunların hepsi de mülk kavramına giriyorlar. Manevi mülk nedir? En yüce makam önce peygamber makamıdır. Peygamber makamı. Kimler bu nasip olmuşsa en yüce makamı bunlar. Sonra peygamberlere sahip sahabe olanlar. Sahabeye tabi olanlar. Tabi. Sonra evliyalar, sahiller, ehli i bunlar Bir de maddi mülk var. Maddi mülk. Makam, mevki, ün, saygınlık, para, eşyalar arta bir sınırı yok dünyada da böyle. Fakat bu da iki yerleri mülkte. Mülki hakiki, mülki mecazi iki anlam. Mülkü hakiki gerçek mülk sahibi gerçek. Mecazi, hayali, gerçeğin hayali geçici bir zaman için ama hayali bir mülk sahibidir. İşte Mevla'mız Rabbimiz'dir. O mülkü hakiki maliktir. Şöyle bir burada teşhihle bunu anlamında Mülke Hakkı Kıyyen. O Allah Cinecali'yi mülkte malikidir. Hakkı gerçek olarak tetesar ve fihi keyfe yeşâ. allah Teala Mevlam mülkünde diyordu gibi tasarruf eder mülkünde. Hakkı olduğu için mecazi olanlar bizler yapamayız. Öyle uşağımız var. Havada e haber geldi. Uçak bir kaza geçiriyor. Elinde bir şey gelir mi? Gelmem. Arabadayız. Elimizde direksiyon var. ramp atladı. Uçuma gidiyoruz. hampaşa gidiyoruz. Evet arabanın sahibiyiz. Malikiyiz. Ama mecazi anlamındayız. Arabamıza, evimize tam hakim olamıyorum gemimiz var, yatımız var özel ama denize bir dalgaya kapılıyor. Artık yat yatacak gemi, kare oturacak. Elimizden bir şey gelmiyor. Bir kişi arsası var, ev yapmak istiyor. Arsanın sahibi ama mecazi. Nasıl yapacak? E, ruhsat lazım bana, iman planı lazım bana, İzin şunluğu da gerekiyor gerekiyor işte Mevlam dedim Mevlam Rabbimiz mülüklerin hakiki maliki o Mevlam Mevlam mülkünde yedini yapar icaden ve idamen buyuruyor burada. icaden yoktan var eder yine onu Allah'a yok eder aynı şeyi döndürür <gülüyor> <gülüyor> Allah'ın orta şeriki yoktur وَلَا مُنْمَانِعِينَ Bir mani engel yoktur Allah-u Teala'ya. Biz de mesela bir iş yapacağız. Yapacaktım ama amasına işte bir engel çıktı. Üçek havalanmadı. Şu oldu, bu oldu. Yapacaktım ama ne yapamadık? Bir engel çıktı. Mevlamıza hiçbir engel yok. Yapma Mevlamıza. Mükterem Malik-i Mevlam ne dilemişse ne tatil Anne bu yapar, uykular bunu. Yine bir ayet-i kerimeyle bunu açıklayalım inşallah. Mevlam buyuruyor, fatır konuştuğum Mevlam buyuruyor. وَسَخْرَ شَمْسَ وَالْقَمَرَ Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i bununla ilgili olarak, bu kısa bu ayet-i kerimini aldım. Mevlam buyuruyor. وَسَخْرَ Allah-u Teala Mevlam mustahhar kılmak. Müsahhar. Tam Arapça müsahhar. Bunu Türkçe tam karşısına bulamıyor. Yani tam kisinin emrini alma dedik emrini çevirme anlamına geliyor. İşte artık boyun eğdirme şunlar bunlar deneyebilir bunlara böylece. Mevlam vesahara müsahar kıldı. Emrine boyun eğdirdiler. Tam itaat ettirdi. Eşemse Eş vel kamere Güneşi de ayı da. İnsanlar eski tabi zamanlarda güneşe tapılmışlar, aya tapılmışlar insanlar. Güneşe bakmışlar ki hayat kaynağı güneş demişler, tapılmış o güneşe. diyor, Allah Teala melhem aya, güneşe melhem en bunu eğdirdi. Küllün, bunların her biri. küllün, Böyle telvin zahmetine ilerlesin. Yani küllü hünne, Her biri. Ay, güneş. Burada bir çoğul geliyor burada. Yıldızlar. Ne varsa her biri yecri yecri akar gider. Demek ki dünyada ay, güneş, yıldızlar yalnız oluyla dönmüyor yönüksende. Akıp gidiyor bunlar Kur'an bunu böyle böyle buyuruyor. Yani insanlar güneşe tapındığı bir dönemde tapum dönemde Mevlam görüyor Onların her biri Allah buyurmuş Yani her bir Mevlam bir geliştirmiştir. Güneşte senin yerin burası. Ayas senin burası. Yıldız senin burası. Orada duruyor mu orada? Durmuyor. Ne yapıyor böyle? Akıp gidiyor böyle. Nasıl akıp gidiyor? Tabii hepsinin bir dönüşü var yörüngesinde dünyamızda. Ama bunun dışında dünya ne yapıyor? Dünya bir de güneşin etrafında dönüyor bakma Etrafında dönüyor dünya böyle bak. Kur'an ne haber veriyor Haber veriyor böyle. Hristiyanlara göre, Hristiyanlara göre dünya yuvarla diyen afrodeli Hristiyanlar. Bak, hala öyle. Hala, hala böyle. Yani Hristiyanlara göre bilhassa papalık. Bu konuda çok ama katıl tutum papalığın. Neden? Dünya tepsi gibiymiş bak Hristiyan. Dünya yani tepsi gibi duruyormuş. Kim dünya dönüyor derse afrod, lalet lanet deniyor yani. Hristiyan çıkmış öyle böyle. Galileo zavallı. Dünya dön dediği için... mahkemelere geldi muhtemeler. Zina ölü gözükür ulu adam ben. Niye dünya dönündendiği işin var muhtemeler. Hatta mahkeme çıkışında kendi kendine konuşuyor zavallı Galileo. Ne diye kendine, kendine ben dönme desem de o dönü yekiliyor. Kur'an bak Kur'an bakın Kur'an bakın ben ne diyor Kur'an? bakın Yecri. Hem dönüyor hem de hareket hali <gülüyor> dünya ne yapıyor? Hem kenar dönüyor hem güneş etrafında dönüyor e güneş dönüyor mu? yok. O da dönüyor Ne dönüyor o da? galaksin merkezinde nasıl dönüyor böyle? uydularla beraber yani dünya ay, uyudularla beraber ne yapıyor? güneş yani yavrularıyla beraber. Hatta torunları da var. Uydu, uydusu var çünkü böyle. Güneş ne yapıyor? Torunlarla beraber ne yapıyor? Aynı çekim o kuvvetiyle aşıyı koruyarak dönüyor. Böylece dönüyor. Böyle. Yani bizim her an dünyadaki yerim uzay değişiyor. Her an böyle. Her saniye değişiyor. Böyle. Her saniye başka bir, uzay gelir, başka bir uzayda. Bir şey. İşte Kur'an mücadele Galeksiyon'a dönüyorlar bunlar. Peki ne olacak bu dönüş? Devam edecek miyim ben Ece? Hayır. Li مُسَمَّا müsemma bu لِيَجْيَلِمْ مُسَمَّا لِيَجْيَلِمْ مُسَمَّا Vakit mi? Yani, kadar. Bir belli bir kadar. Nasıl vakit? Müsemma isimlenmiş. Belirlerin bir kadar. O vakte kadar bunda bir devam edecek hareketler. Sonra ne olacak? olacak? Allah'ın tatiline gelince Mevlam dur emrim verdi mi? Yani su öpürülecek kıyamet kapacak Ya yani, dur emir verildiği anda e, biliyorsunuz gidince helima dönüşüyor yıldızlarda. Birden dönüşünce muazzam bir enerji genişlemi olacak patlayacak kıyamet kapacak mı Ne zaman olacak bu? Bu ancak bunu ilmi ama. Yani insan oğlu bu bilime erişemeyecek. Erişemeyecek. Erişsen elinden gelir hiç sıfır. Sıfır eder. Yağmur geliyor. Sel olabilir. Aşırı yağmur yağabilir. Önem alın diyorlar insanlara. Kim ne anasını ki önemler. Yani şu atmosfer olayını önleyem insanlar ki göz görüyor, uydan çekim yapılıyor. Bulut hareket ediyor. Buğutun yönü belirli. Hızı belirli. Kolay bu böyle. Geliyor böyle. İnsanları önleyemiyor insanlar bunları. Amerika mesela kasırga tayfamı buraya Amerika'ya böyle. Tam rüzgarının süratını hesaplıyorlar böyle. Yönünü hesaplıyorlar. Şuraya geliyor. Önleyemiyorlar. Ya kıyamet kim önleyebilir? Kimseye baktılar. Işte. Elhamdülüyor. Li eceli müsemmak. Dönecek onları. İki tür mülk var. Mecazi, hakiki. Bizimdeki, bizim mülklerimiz mecazi anlamında. Neye benzer bir örnek gerekirse, şöyle güncel gerekirse, bir film, dizi veya normal bir sinema filmi. Önce bu filmin bir, tabi yazılan bir senaryosu vardır. Yazılmış, çizilmiş, yazılmıştır. Sonra bunun belli bir idaresi vardır, virüsüleri vardır. Oyuncuları bellirir. Ne yaparlar? Herkese bir rol verilir, verilir. Sen paşa olacaksın. Ne zaman? Film çekim anında ama. Daha önce değil. Normal. Tamam çekim anında sen genel olacaksın, paşa olacaksın, sen er olacaksın, sen hakim olacaksın, sen mahkum olacaksın neyse bir rol verirler çekim manığında. Çekim anında biri generaldir, karşı hakimdir. general karşıtlık. Bir karşı mahkim karşılığında. Çekim bitti mi? Herkin normaldir bu şekilde. İşte bizim de mülk maliki bu kadar oturur. Dünyada, dünyada geçen bir mezarlığa gittim de bu konuda aklıma gelen mezarlarda şöyle baktım. Emekli Baş yazıyor mezarında. Emekli Baş Emekli Ağaçlar Reisi. Emekli Ben Baş Komiser. Şunlar, bunlar böyle. Şimdi olabilir ya, o Baş Savcının tutuklu bir insan vardır ve yine başlıyacak belki de. Orada ne oldu? Dünyada film çekilirken Mezazi olarak bir avukatlık rolü verildi. O rolü oynayacak rolüm ben. Başsavcılık. Ve hakim olacak ve paşa olacak ama dünya çekim bitimi oldu ya, mezaya girince hatta emekli olunca her şey değişti. Bunun için ancak gerçek mülte maliki Allah'ın icadı. O da mülten malik Mülküne Tam bir de hakim egemenlik kurmak mülkü üzerinde kurmak. İradim yapan böyle. Ayı, güneş, yıldızları, bulutları bir gönül yönlendirir, yönlendirir, tasarruf eder. Tüylün mülkü. Ben teşarü Tü, tü sen verirsin Allah'ım. Verirsin. Neyi? El mülke. Dünya mülk. Dünyada bir insana mülk verirsin. Mülküne verirsin. Mülkiyetin dünyada. Arsa, ev, şunlar, makam, mevki, ön, çevre, yetki. Versin Mevla. Kime? Men teşavü dilediğine. Bak. Men teşavü. Yani kime dilersen ona verirsin. Bu işler öyle akılla da olmuyor. Öyle akıllı insanlar vardır ki ömrü belki de cezaevinde geçmiştir. Böyle. Siyasi da belki de. Yani demek ki Mevla kime dilersen ona verir. Büyük bir malik. Öyle insan vardır. hırsı i ihtiraslıdır. Çok. Dünya için. Balışın da nasıl çırpınır, çalışır, bir işler, öbür işler geçer, ona geçer, buraya geçer, öyle koşar, koşar, koşar, koşar, bir yanlışlık bir şey yapar, hepsini götürür. Hepsini götürür. Demek ki Mevla'nın kime nasip ederse ona verir. Tabi insan da buna ne gerekiyor? İnsan burada bir hareketmesi gerekiyor. Yani kul ne yapacak burada? Hırsa kapılmadan, kapılmadan, Mevlam bana bu görevi vermiş diye, ondan mı yapma gerekiyor? Bu tavsiye olunan ölçüde kul o makama gelebilir. Ve tenzi mülke minmenteşâ Ve tenzi mülke, mülkü bir alırsın da. Burada intiza çekip almak. Minmenteşâ yine Allah'ın sen dilediğinden mülkü çekip alırsın. Demek ki dünya mülkü de mecazi olmak ve bir de geçici birde. Geçici de Mesela bir gün çevrilirken de olabilir. Kişi bir beceremedi. Sen bunu sen buraya geç bakalım der. Geçten de Mesela bu işçi olabilir. Memur olabilir. Bir görev verilir. O işi beceremez. Alır başka böyle bir şekilde. Demek ki Rabbim ve Mevlam da diye de mülkü veriyor. Da bu kişisel olur. Toplumsal olur. Devletler arası olabilir. Böyle. Devlet. Mevlam onlara gücü verir. Devlet büyür. Kuvvetlenir. E, zamanın süper gücü olur. Dünyanın tek gücü olur. <gülüyor> Ama kalıcı mı? Hayır. Mevlam verir de alır Mevlam onlara. Ayet-i Kerimler'in genelde bir sebebi nüzülü vardır. Sebebi nüzül. Nüzül iniş anlamına geliyor. İniş sebebi. kuran Kerim son ilah kitabı olduğu için Peygamber'e birden kuran Kerim verilmedi. Eğer Kur'an-ı Kerim Peygamber'e birden verilse bu okunması, ezberlenmesi o günün koşulam, yazılması buna imkansızdı. Uygulanması imkansız uygulaması imkansızdı. Birdenbire gelseydi. Mesela Kur'an-ı hac vardır. Emirdir. Hac Kur'an-ı Kerim'de vardır. de. mükerremede <gülüyor> ilk vahiy verildiği zamanla Kur'an'ın tam erkeçliğinde olacaktı. Haç da olacaktı e Ama Mekke'de Müslümanlar namaz ki hacı yapsınlar topluca, ilham önce Kur'an-ı Kerim böyle peyde peyde geldi peyberle geliyor. Vakit gelince böyle geldi. Böyle geldi. Bir de Kur'an'daki ayet-i kerimelerin de yanlış anlaşılmaması için Mevlam bunlara? Bir de sebebi nüzül. Bu araştırıyor ayet-i kerimelerin. araştırıyor bu. Bu ayet-i Ne zaman geldi? Ne zaman geldi? Hatta şöyle hadis kelimelerde nasıl mensuh vardır. Hükmü kaldırılan vardır. Hükmü kaldıracak hadis vardır. Arada bir tenakuz vardır iki hadis kelimesi Bu neye bakılır? Hadis kelimesi sebebinüzüyle ve tarihine bakılır. Bu hadis ne zaman geldi? O ne zaman geldi? Ona bakılır. Şimdi bu hadis kelimende sebebin üzülü var tabii ki. Hendek Savaşı esnasında geldi. Hendek Savaşı'nda gidat-ı kerime. Hendek Savaşı Müslümanların yaptığı Medine'deki son savunma savaşı. Ama en çetini, en zor. Ümitler tükendi. Yani deniz bitti artık. Ümitler tükendi. Her şey sıfı bitti o durumda. Medine'de bulunan Yahudi kabilesi Mekke'ye getirdiler. Dolaştular Müşrik kabileleri topladılar. Bütün toplumun kabileler. her biriler Medine'ye saldıracaklar. Bir tek Müslüman canlı kalmayacak. Yemin ettiler. Menat diye bir Mekke'de vardı. Mek e menat diye men Ona getirdiler. Ona O menat bu da söz verdiler. Yani bir tek Müslüman başta hırslı olmak üzere tek Müslüman canlı kalmayacak. Hepsi öldürecek buna. Yani bu işi köyü kazanacak. Bilecek şey bu. Onların amacı bu. Onların planı bu. Gayeleri bu. Ama Allah'ın takdire değiştirme mi? Güneşin kim değiştiriyor yörüngesine? Bana kime gücü yeter? Bundan daha zor bu. Allah'ın takdir tabi bu. O güne kadar görülmeyen bir kuvvet Ara Ara Arabadası'nda 10.000 kişi toplanmış müşrikler, yemin ettiler. Medine'ye geliyorlar. 10.000 kişi bir kuvvet geliyor. Arabistan'da devlet yapısı yoktu o zamanlar. Kabile böyle Onlar vardı. Bu işte böyle bir güç görülmemiş orada. Düşünün ki 10.000 kişi Abi develi gelir ha bunlar, Develerle. Bir de develer var, eşya taşıyan develer var. Bir de yenilecek gıda olarak develer var. Muazzam kadar develer, on bin kişi. Peygamberim Ali'se mazeti Eğer bir konuda vahiy gelmemişse, Allah'ın gelmemişse, Peygamber ne yapar ne yap Hazretleri? Ben de birini de böyle, de sizin gibiyim bu konuda. Atkana gelmeyince ben isterim bu konuda. Esabın toplar danışmır, müşahbere yapılırdı ve karar uygulanır burada. Devam yine soru hesabına nasıl yapalım hesabım Gelen kuvvet çok güçlü bir kuvvet geliyor edineye. Nasıl bunlara karşı bir ancak savunma olacak ama tabi. Nasıl bir savunma bunlara karşı? Tabi görüşler belirtildi. İşten giriyor. Hazreti Selmanu Farisi, Selmanu Far ve yani Farslı, İranlı yani, İranlı Selman, o çok deneyimli kendisi dedi ki ya bizim ülkemizi ülkemizde düşman kuvvetleri çok fazla olunca o zaman hendek kazardık etrafımıza bulduğumuz kasıra etrafına savunmak için toprağı biri atardık, siper yapardık. Böyle savunma yapardık. Efendim bu görüşü beğendi. Tamam bu yapacağız sonra. Medine'nin bir kısmı Uğud altı diyor. Bir kısmında hurmalıklar var. Orada tabi devreler geleymiyorlar, geçemiyorlar. Bölünüyorlar. Açık olan kısım vardı. Oraya hendek kazanacak. Peygamber Aleyhisselam madretleri elle bir denek aldı. mübarek eliyle Peygamberimiz hendem Peygamber kendi çizdik sızdırıldı belli. Hem genişliğini paralel olarak bunu çizdim. Baştan başa çizdim. Her on kişiye kırk zira, kırk arşın nedir zira orta parmak ucu ile dişek arasında bir zira denir arşalar. Her on kişiye kırk ziralık bir mesafe verildi. On kişiye de. Kazılayca top atacak. Hadi Farisi bir yapıyordu. Çok bu işin işi ehliymiş. Hep bunu kapışsalar da birine düştü o. On kişi bunlardan başlara kazmaya tam iki kişinin arasından çok ama sert bir kaya çıktık. Çok sert kaya. Ne kadar vursalar o gün kuvvetleriyle, balıksa ne vursalar sanki demir vuruyorlar derse bir demir. Bunu kırmıyorlar. Düşman geliyor ama. Acele çalışmaları gerekiyor. Ne yapalım? Dedi ki bazıları aynaları genişlikte kayanın ilerse alalım derler. Yani kaya işlere katsın kaya. Kaya dışından aynı genişlikte dışına alalım bakalım bu çizgiyi biz. Fakat bir kısım razı olmadı. Diğerleri razı olmadılar. Neden? Resulullah bunu kendi ele çizdi. Anasıl Hazretleri An yani Danışalım, da yapalım. Dedi ki Hazselman'a Peygamber çok severdi Selman'a. Hatta Bülü Aleyhisselam Selman bizden bilmedi. Ehli Bek'ten bilir Selman. Farisi. Çok uzun yaşadı kendisi de. Allah razı olsunlar kendisinden. Çok uzun yaşadı kendisi de. Hazreti Selman geldi. Ya Resulullah böyle böyle. Ne yapalım ya Resulallah? Önerin teklifin ne? Emrin ne? ben geleyim. Evet. Peygamber kalktı gitti oraya. Hazreti Selman'daki o baluzu aldı. Ev i̇ndi aşağıya indi yani vesme çekti. O kayaya bir defa vurdu. Kaya çatladı hemen ama. Hemen bir çatladı kaya. Çatladı. Nasıl çapma taşlar işlem vardı. Çakır bir hafif bir şey çıkardı böyle kıvırcık çıkardı. Onda bir ışık çıktı ışık. Ama etrafa yeğildi ama. Kırcığın ışık süt etrafa yeğildi. Beyoğlu master'e şöyle baktı. Yemen'e doğru, Sanayi'ye doğru, Yemen'e baktı böylece. Peygamber o da dikle baktı. Tebbi getirdi. allah Ekber. Oradan sahabeler tebbi getirirler. Peygamber tekrar vurdu Besmele-i ile Yine daha büyük kılıcın çıktı. Bu defa Aleyhisselam Hazretleri Suriye'ye doğru döndü. Şam'a doğru döndü. Yine tebbi getirdi. allah Ekber. Sahabe getirirler. Üçünün vuruşunda Tuzlu olduk hayata hemen Dağlı gitti vuruşunda Peygamber'e defa Irak'a döndü Döndü tebi getirildi Tebbi getirildiler Çıkarıldı Sahabelerin hep böyle gözleri Resulullah'ın hareketlerinde ne yaparsa Neden böyle yapıyor Biliyor ki bir şey boş yapmaz bir şey Hikmeti vardır Ya Allah İlk vurduğun Kocun çıktı Yemen'e döndün, tebri getirdim. İkincisine yine Ş Suriye döndün, tebri getirdim. Üçüncüsü de Mıraqa döndüm. Ne ikmal yarası ola? Guralesham azetiri. İlk odum bana mevlam sana Yemen'in bugün baş yine. göre veren bana sana'nın beyaz evlerini gösterdi. Demek o orada orada beyaz pişirme yapılanlar Bence gösterdi. Onu sonra Cebrail Selam'ın geldi ve ki bana Ya Muhammed sen yakında burası senin mümkün olacak sana, sana, Yemen. O zaman Yemen, devlet halinde Yemen. Devlet orası, devlet olarak yani Mekke'ye yaşayan üçün bir devlet orası seni alacak Ben de sevindim tebih getirdim. İkinci vuruşumda bana Mevlam Şam'ın kızıl köşlerini gösterdi. Belki kırmızısı neyse hani, kemit varsa ne varsa tabi o zamanlar. Ona gösterdi Mevlam buyurdu. Yine Cebrail Sen bana gülümsedi. Ya Muhammed sana müjde. Ümmetin sen nasıl buraya alacaklar. Ümmetin senden sonra. Peygamber'si e basit olmayacak. Ama Zamanı belli bakımda. Alacak olan kumanın da hepsi belli böyle Takdirde böyle. Rüşümur Rüşüm Mevlam bana Medaim. O zaman İran'ın başlığı Medaim'di. Bıraktaydı zamanlar Medaim'di. Bana Medaim'in kışlarını gösterdi. yani aynı müjde bu Bu ne zaman sürülüyor? Mekke müşrikleri toplamış etraf kabliler Medine'ye geliyorlar. Müslümanlar açık tabi tabii Savaşamıyorlar. Hennel kazıyorlar. Medine'de münafıklar vardı. Medine'de. Münafıklar vardı. Neden münafık? Kendisini Müslüman gözü dışından gösteriyor. Camiye geliyor. Namazı kılırlardı. Ama içi kafile beraber işleri. İçi inkarcı. Dedi ki münafıklar orada birkaç şey bir okuymuşlar tepsi aldım benle. Fekare münafıkkûne Ela Bak, ne min nebi yüküm. münafıklar Müslümanlara. Ela tacbune min yüküm. Siz diyorlar şaşırma mısın bu Peygamber'in söylediğine? Bakın burada min nebi yüküm. Kim sizin mahtabeler? Münafık o da gel Müslüman. O da gel Müslüman. Burda nebina demiyor da nebi yüküm diyor. Bak, siz şaşmıyor musunuz peygamberinizin bu sözünden? Ne abi Yevdükümün baltile. Size baltı şeyi vadede istedim böyle. Ve uzun şey gidiyor, ibare gidiyor. Tepsini aldım. Sizlere bu neyse burada ne haberi istediyor buradan? Gıya buradan, yani Medine'den Sanay'ı görüyor, Şam'ı görüyor, Medane'yi görüyorum diyor. Görünür mü? Biz de görmüyoruz diyorlar. Üçüncüsü diyorlar Mekke'li müşriklerle yani gelen kabilelerle savaşmaya gücü yok. O korkuyor. Elinden kazıp akıl saklanacak da kalkmış diyorlar Yemen'i alacak. Hadi Yemen'i bırak. O, o günün dünyasında iki 3 var dünya hakemi olan Roma ve Sassaniye İran devleti var. Yani batı Doğu Roma İmparatorluğu'nda, Doğu'da da İran. Sahasanın devleti var böyle. İki güç, süper güç böyle. İkisi bazıları savaşıyor. Bazen. Yani Doğu'da İran etkisinde. O günün Araplarına göre İran ve Roma efsanevi güç. Efsanevi güç. Bırak onların savaşmayı da onlarla savaşılmaz. Böyle. E büyük muazzam güç bunlar. Güç. Ne diyor münafıklar? Bakın inen miysin diyorlar bunlara bakın diyorlar. Kalkacağız da efendim işte medineki üç beş bin kişilerde, şama alacaklar, Suriye'yi alacaklar, medayı alacaklar, yemin alacaklar, şu şu olacak. Haşa vardı, saçma diyorlar Peygamber Ne böylece. Yani o gün koşullarında gerçekten yani akıl mantının kabul bir Peygamber verdiği bu haber bu. Ama Allah Resulü bunu istiyor. Evliya yanılabilir evliya. Ama bu peygamber yanılamaz böyle şey. Neden? Arada fark var. Eğer peygamber yanılırsa imana tehlikeye girer. Acaba bu peygamber değil miydi? diye oldu mu iman gider. İnsan kahve olmak tamamdır. Ama bu evliya mı değil mi acaba? Bilemiyoruz ki. Bunu iman fazlı değil, evladı Ufaklar için. Bu için evliyanın haberi doğru çıkmayabilir, yanlış olabilir. O günün koşullarında akıl mantığın kabul edemeyeceği bir şey, hayali bir şey bu. Medine ordusu, Medine Müslümanlar, 3 bin kişi çıkarlar hendek, 3 bin kişi. Bunda çoğu dağıldı, karşıda gittiler, Dağıldı, kaldı, gittiler oradan. Az bir kuvvet kaldı birerde. Az bir kuvvet ne yapacak? Bu iki dev güç de savaşacaklar da. Açıklar bunları. İşte o zaman bu atikerine geldi. Eğer onu burada buyurdu. Ey mükterrin maliki olan Allahım, sen mülkü diriden verirsin, direnden geri alırsın. Mesela Amerika süper güç. Öyle kalacak mı? Kalacak buda. Kalması gerekecek. Bir ağaç vardır mesela ağaç vardır ki bu azam büyük. Yap dal yap bak bu uzanmış gökte uzanmıştır. Yanında küçük bir fiz vardır küçük bir fiz vardır böyle. Hiç görülmez bile yanında var. O ağaç yanında bu. Ağaç kuru gider o on yine geçer bu zamanlarda böyle. Bu bir delatır böylece. Yani şu ana küçük delatır. Önemselmez. selmez o diye bakmaz yüzüne bakmazlar ama o yüce büyük derdi süvey güçler çöker bir anda bir anda böyle bir anda çöker gider küderet süvey güç olur derler. Kut'iz men teşavi yine Rabb'in sen dilediğini aziz kılarsın. Aziz lüzetli Onurlu saygın kılarsın sen Rabbi dediğini. Ötübüllü menteşşah dediğini senin Rabbim zelil kılarsın. Aşağılarsın. Demek ki Mevlan dediği kulu aziz kılıyor. Devlet tepesine gelir. Şu olur bu olur. Tek adam olur. Her şeyin kudu arasında. Her şeydir. Bir altı sıra gider. Olu işte. Oluyor böylece. Mevlam diyedir, Mevlam aziz kılar ve zelik kılar. Bütün hayırlar senin elinde Allah'ım. Bu tabi şu anlamda el burada geliyor. Bu mecaz deniyor buna. Bunu biz de kullanırız gerçekte. Deriz ki işte bu iş şunu elinde deriz. Ben. Yani bu iş şunu elinde. Onun idaresinde, onun hükmünde... Onun, o, ...bu işi o çözebilir ya. Anlamı gibi şey. Burada Mevlam buyuruyor. Bir yedikken hayır. Bütün hayırlar senin elinde ben. Bütün hayırlar. Şerler, tabii şer de... ...hayır şey Allah'tan Mevlamız'dan bu şekilde. Fakat burada... ...Mevlam şerri e buyurmuyor burada şey. Neden? Çünkü şer de, genelde... ...kullanım bir kusuru vardır... Burada şeytanın bir fiil vardır. Şerde. Çünkü Mevlam kullar verilir, geri almaz Mevlam. Mevlam kulumu nimet verir, ona da geri alma. Mutlaka kulun bir hatası vardır. şeytan öyle bir şey yapar, ona geri alır. İnneke ala külü şeyin kadir, sen Rabbim her şeye kadir-i Tek güç, tek egemen, Tek egemen. Bu birinin adet-i kerime. İkinci ciddi inşallah. Tülücü leyle finnehari. Şimdi burada Allah-u Teala Mevlamız'ın kudretinden böyle, Mevlam, böyle küçük bir örnek bize. Mevlam burayı verirken kudretinden böyle. Küçük bir örnek. Tülücü leyle tuğulücü ilaç. İçine bir şey sokm İda İda İda İda İda İda İda sokmak. Sen ya Rabbi içine sokarsın idare edersin. Elleyle ile geceyi finnari gündüze. Ya sen geceyi gündüze sokarsın. Tabi bir şey diğerine girince öbürü bir genişler. Demek geceye gece günüze giriyor. Gündüz genişliyor. Gündüz, gündüz saati uzuyor bu sefer. Gece kısalıyor, gece kısalıyor uzalıyor böyle. Ve tü'n-i fil-leil ve günüze gece idaresi yarabbi. O zaman ne olur? O zaman da gece uzalar. Bu tabi kolay mı? Yani Rabbimizin kurduğu düzen. hemen işte dünya dönerken böyle oluyor. Ama dünyanın dönüşü elips şeklinde böyle. Aynı güneşe bakmıyıp dünyanın dönüyor. Böyle böyle. Bak, mevsimler medene geliyor. Yaz-kış, yaz-kış böylece. Yazın günler uzun. E dünya tarihinde genelde ne Bütün insanların çalışmış işlemleri tarımlı. Yani, toprağa bağlıdır, hayvana bağlıdır beybeğe bağlıdır, ağaçlara bağlıdır. E gün, demek ki ne olacak? Yazın çayma saatleri daha geniş tutuluyor. Bir de ekinin olması için de daha uzun bir zaman fırında kalması gerekiyor bunların. Koşular bak Eğer yazın gün kısa olursa ne olur? Tamam. Tamam. Ağaçta meyve olmuş, sebze bitmiş, e, Hubat tavu çıkmış başka şekilde. Ama bunun ne geliyor? Pişmesi geliyor fırında, enerjiyle, enerjiyle. Şimdi yani kısa kısa olsa gün ne olur? Yetişmez olmaz bunlar, pişmezler. Yani uzun bir kaç saat kalması gerekiyor bunların belirce. Medine de kurma zaman yaklaştı mı? Muazzam sıcak olur. O anda yağmur da fazla yağmaması gerekir. Zaten yağışlı yerde sıcak bir olsun hurma olmaz orada. Yani hurma olması için biraz o filiz döneminde eğer yağış oldu mu hurma gitti öyle olmalar. Az yağışlı yerde sıcak mevsimde hurma olur. Hurma çok aşırı sıcak sıcak olur mu? Orada havasak sıcak gittim hurma olma zamanında nasıl seviniyorlar. Bakın düzene bakın. Demek ki yazın uzunması gerekiyor ki ancak pişecekler. Evet böreği attık fırına hemen çıkardık. Eba dışı kızarsa bile içi çiğ falan bence. Demek ki karabuzu içi de kızaracak, olacak, tadını alacak bunların. E, e Hübattar olacaklar uzun gün gerekiyor. E, kışın genelde yani insana tarihine böyle genel bakışta bakışta. Kışın genelde ne oluyor? Yazın herkes ambarını atmış yiyeceğini. hayvan yemini azlanmış. Odun hükümünü çekmiş insan çekmiş insanlar. Kışın ne olacak? Eğer kışın uzun günü olursa ne olur? İnsanın canı sıkır kapalı yerde. Canı sıkı insanların. Esir ve şiir hatta bir türlü. Yine mesela körde yok ki şey artık. İnsanın canı sıkılır. Ne oluyor? Günler kısa. Hemen çabuk işe böyle. Mesela eski yaşama göre sabahtan bir hayvanı sular, yemini verir, onu süzünü sığar, bir kömese bakar, tavuğuna bak, yumurtasını alır, bir sınavı yapışır, mı şey yap falan derken, hemen öğle akşam olu vermiş, gece de işe zaten kapı. Sonra muhtemeler, dünya dönmese, Enerji de olmaz böyle işte. Eğitim mayatı dalga, dinama yani dönmesi hakkında böyle. Eğitim mayatı dalgalar bunda oluyor böyle işte. Yani dönmesi de böyle. Enerji de burada olmuş oluyor burada. Ve tuhrucu l-hayyem ve tuhrucu l-hayye minel meyyiti ve tuhrucu çıkarırsın ya Rabbi. Elhayye <tuhurcül> diri, canlıyı minel meyyiti Ölüden diriyi çıkarırsın. Ölüden diriyi çıkarırsın. Ölüden diri. Yani hayat vermek buna. Bu iki anlama geliyor. Bir şu anlamına veriliyor. Ölü kafir ölü anlamına geliyor Korya-ı an Kerim'de. Şu kelime var. Geliyor. Yani kafir derim mümin doğar. Hatta örnek vardı şeyde. Hatta İbrahim Aleyhisselam. Babası Azer kafirdi. Oğlu İbrahim Aleyhisselam peygamber. Yani ölüden, kafirden mümin. bir de müminden kafir de oluyor. Nuh oğlu Kenan ve kafir de oluyor. Kafirdi. Buradaki asıl anlam şudur. Ölüden diri yaratmak. Ne ölü burada? Toprak maddeleri. elementler Ölü. Cansız ölü bunlar. Bunlara Mevla hayat veriyor. Hayat veriyor. Rol icabı. Ne oluyor bu toprak maddeleri? Kimi ağaç oluyor? Kimi sebze oluyor? Böyle. Çiçek oluyor? Kimi hayvan oluyor? Kimi insan oluyor? Yani aslımız aynı. Yani bir bitki neyse, çiçek neyse, yonca neyse, ah bir kedi koyun neyse, bizim de aslımız aynı. Rabbimiz aynı. Aynı. aynı böyle. Toprak maddeleri Mevlam onlara hayat veriyor onlara. Nasıl hayat veriyor Mevlam onlara? Allah'ın kudu bir düzen var. Denge var. Mevla Meşe'ye kadri mutak ya Mevla. Yükten maliki ya Mevla. Mevla Meşe'ye gelip böyle. Şey. Nasıl olacak? Su. Minel ma'i külleşeyin hay. Minel ma'i sudan her şeyi canlı kıldık Mevla, mevla. Su. su. Su olacak böyle. Şey. Nereden su gelecek? Gökten gelecek. Huk'tan gelecek böyle. Evet, devamlı yağdı, yağdı, bitmiyor mu sula bitmiyor mu sular, sular, yenisi geliyor yani. Nereden geliyor? Buharlanıyor. Deniz, okyanuslar. Bu için dünyanın daha çoğu su. Dünya böylece. Yani demek ki az olsun da su oranı az olsun dünyada o zaman buharlama yeterli oluyor buharlanma. Gücet oluyor çünkü buharlanma. Geniş alan işliyor buharlanma. Nasıl buharlanıyorlar? Enerji ısı lazım. İşte güneş. Bunu yaratmış böyle şey. Toprak ısıyı emmez. Absolu yapmıyor toprak ısıyı böyle. Onun için yazın toprağı kazım altı serindir toprağın böyle. test tevserin olur böyle. Ama su şeffaftır. Isıyı şeker içerisine şeker. 20 derecede bu arama başlar. 20 derecede başlar. Beyazdır, çok şeffaftır. Göz bunu görmez. Yüzdeci derecede hızlı bir halde başlar. Bunu göz artık görür bana, hızlı görür. Tabii Tabi yüzdece bulmaz zaten böyle enerjiyi bu dünyada bulmaz. Meleğim kud düzen makmud denen bana kud meleğim böylece denizlerin su oranı fazla olması, alanın geniş olması bana. Ora gün enerjisi de su ısınacak. Meleğim suya o oh, güzelliği vermiş. Su ısınacak ne oluyor buharlaşma. Buharlaşan bu su, havadan hafif oluyor. Hava bunu kaldırabiliyor, yük, yük taşıyor, taşıyor. Nereye kadar taşıyor böyle? Belim noktaya kadar. Eğer diyalım taştan olur, altma geçti mi? O zaman kaybolursu. Denize kuru gider. Gidemiyor ama. Beli noktaya geldi mi? Soğuk hava tabakasına geliyor, odası var ya yoğunlaşıyor, ağırlaşıyor. Abiye düşmeyecek kadar amma. Ne kalıyor da? Tutuyor meylem. Dur bakalım. Bir laboratuvar, doğal laboratuvar. Bazen otomobil fabrika böyle şey. Sonra ne yapıyor bunları? Meylem dilediği zaman bunları bir yere getiriyor bunları. Nasıl? Kendi mi geliyor bunların? Kendi gelen Askerlere giriyor, canlarına geliyor. Topluyor bunları. Toplayalım bakın bir yere. İçlim olun bakalım. Kim asker burada? Rüzgar. Rüzgar. Meylem Rüzgar veriyor, fırtına veriyor, rüzgârın akımları toplu bir yere itiyor bunlara böyle. Sıkıştırıyor böyle, yoğun bulut oluşuyor bunlara böyle. Işte. Sonra ayniyle yağmaz abi, yağmını böyle. Denizden bu çıktı yukarı, gene aşıyı insan denize işte, dağda <gülüyor> bitki almam denver. olmaz, tarda ekin olmaz. O süren havadan taşınması lazım oraya, taşıma araçları lazım tanker, ya, tankerler, dem tanker lazım böyle. Nasıl taşınacak? İşte asker, jandarma rüzgar, fırtına oturuyorlar. Derden rüzgar verir. Görürüz, görürüz. bakara bir yoğun bir kara bulut gidiyor efendim. Böyle. Böyle, böyle gidiyor efendim. Mevlam nereye dilerse orada bunu durdurur. Orada yanma başlar, başlar şey. E Su geldi toprağa. Şimdi olacak? Suyun bir ödülü nedir? İnetme, çözümleme deniyor buna. Suyun böylece, toprağa girer, orada bir çözümlem yapar böyle. Bir, bir elementler bunlar. Yani bir çamur hale getiriyor bunları, daha doğrusu mama hale getiriyor böylece. Getiriyor. Bir kökte bunu emerler Bir kökleri Hatta bir kökleri lazım bir de elementi biliyorlar bir kökleri, kökleri Ne bir kökü? Derken bakmışı kırılmıştır beraje. Dönmüştür, şey yapmıştır. Hatta bazı yörelerde aynı şeyi söktü, ekledi mi olmaz sonra. O elemette biter çünkü onun. Biter böylece. O da biter bunlar. Ekeyim de türün değişime gerekir böyle. Sahte çiçek bile böyle e ekelsen güzel olur böyle. Sirek ekersin, o senin güzel olmadı. Olmazsa bir elementi bir elementi elemente. Eylemizden farklı olmalı bunlar. Sara Mevla muhteremle azı cemaatimiz Allah'ın azameti mevlamızın böyle. Mesela bu yıl ne tür rızık yaratıyorsa Mevlam ona göre de götür, ona göre yağmur gelir. Yağmur da herhalde suyu gelmez ama. Yani damla diri suyu gelmez ama. Alim gelmez ama. Gökte yeni laboratuvar var. Gala. Gökte göktaşları ilgili toz oluyor bunlar. Onların su eritiyor bunları. Gazları eritiyor bazı gazları. Bir de suyun eritemediği gazlar da var. Ne gerekiyor bunlara da? Kuvvetli bir ısır enerji lazım bunlara. Şimşek işlemler. Isı. Vardır. Bilhassa azot gazı. Ki proteinin yapısı muhtemelinde. Eğer Rabbin dileşe giderim, Rabbin dileşe giderim, Mevlam, bizler az gazını alsak, solmuş siniriz alsak, eğer insanın bünyesi onun kütünen şiribilseydi, biz yeter dönmüdalar böyle, yeter de böylece. Allah'ın yapar da, size Ama insan müsabbin yapamıyor. Mutlaka toprağa gelecek, bitki kökleri geçecek o denli. Dönüşecek, bu adrenos yaparca. Dönüşecek. Şimdi mesela bu yıl ne lazım fazla mesela? Ki pirinç fazla olacak. Mercimek fazla olacak. Ona göre gelinti elementler yani gübre geliyor gökten. Ona göre. Azat'a parçalıyorlar, şu oluyor. Çok uzun. Geliyor bunlar. Mesela konuşur her zaman. Bu sene elma olmadı. Elmalar bu sene. Bu sene işte kirazı olmadı. Bu senefinin patatesleri olmadı. Ne olmadı? Evet zavallı benim tarım oluştan karışı Evet tamam tarlasını sürdü. Traktör üzerinden böyle yorulmadan. Oturdu yerden böyle. Sürdü. Güzel tohum da aldı ziraattan. Onu da ekti. Gerekeni yaptı. Ama olmadı bu sene. Ne olmadı? Ona gereken elemente gübre gökten gelmedi. Gelme onu Rabbim takdir ediyor, planlıyor. Bu projelerin bu. Ona göre gelir. O sene patates olduğum olur? Şahlanır. Bu de oldum mu olur? Musul oldu mu olur? Elma oldu olur? Ona göre gelir. sonra ne oluyor bunda azı cemaatimiz? Tamam. Ekin oldu. Tabii yoncu oldu. Meyve oldu. Sebze oldu. tahıl oldu. Bunları tabi insanda yer, hayvanda da yer bunlara göreceğim. İnsan olsun, hayvan olsun, gelen gıda ne oluyor? Yarayanı, yarayanı bedene çekiliyor. Nasıl bir köklere emiyor olursa, gereken elementleri çamur alıyorlarsa insanda böyle, ince basandan çekiliyor böyle, kanada çekiliyor yanları Yaramayanı olsa gidiyor dışarı böyle gidiyor. Bu da bir kan oluyor demiştir. Kan oluyor. İnsanı yönlendiren kan İnsan, yani kan. Bütün mesele kan. Temiz kanı vardı mesela böyle. Kanı pisseler böyle. Bu gerçeği kan. Önemli böyle şey. Bu kan maklinde de çok önemli oluyor şey bu. Hiç alkol kullanmayan kimse yani alkolü aklına getiren bir kimse eğer büyük amel geçirsen bir de alkol insana kanı buna verilirse o ki iyileştirme alkol alma başlar muhtemelen alır yani insan yönelik kandır, temiz kan bunun için gıda önemli gıda böyle yani bakma gerekiyor Peygamberden yediği gıdalar nelerdir, buna bakma gerekiyor bunlar böyle. alman gıda insanı gönderdir Yereye göre değişir bu gıdayı değiştir, değiştirir. insan alaka değiştirir bu arada. bu. Tabi alınan gıda ne oluyor işte burada? Kan oluyor. Kan da hücre dönüşüyor. Organizmaya gidiyor. Böyle bir görev alıyor. Bir de bunların özünden hücre oluşuyor. Yüreme hücresi. Yüreme hücresi oluyor bu arada. İşte i̇nsanın küçük yapısı. insan içinde. Nasıl? Her ağaç her ağaç çiçektene kendi veriyor. Çiçektene veriyor her ağaç. Çiçektene veriyorsa. İnsanların özü gelecek yavrusu üreme hücresinde. Yani o üreme hücresi büyüteşlik büyütülsün böyle. 1000-1000'e bin, kadar büyütürsün. Orada ondan ne olacaksa belli değil bana. Erkek mi, kız mı, boyu hepsi belli olmadığına göre. Bunu daha bilin, çizemiyor da bu şey var böylece. Orada vardı böyle. Yani bir incir çekirdeği büyütülsün. Tekrar tekrar da bir de olmaz da. Binler de büyü tekrar büyütülsün. O incir çekirdeğinden de bir ağaç olduğu meylesi çıkar burada. Böyle. Ne ağacıysa. Dalları, yaprakları, yablok, yaprakları, şekilleri, incirin hepsi çıkar. çıkardı. çıkart. E, azamet. Üreme meclisi tabi ne olur? Allah'ın koymuş olduğu Mevlamız'ın üreme kanunu insan olsun, hayvan olsun. Allah'ın üreme kanunu ne oluyor? Eğer tabi dişi ibareye geliyorlar. Geliyorlar. Bu üreme cizliye devletine atılıyor. Atılıyor. Mevlam, Rabbim ondan bir insan yaratmaya dilemişse. Tamam. Bu mühim. <gülüyor> <gülüyor> üreme cizliye atılıp devletine atıldı. İsiyor da aile, isiyorlar da. Eğer Rabbim, o yüce Mevlam, ondan insan yaratmayı takdir etmişse, dilemişse, o dölenir, gelir o Ruhlar yani cihazdır, yaratır, yaratır, yaratır, ruhlar. Yani dünyaya ne kadar ruh gelecek? Bunlar sayısı belirli. Ne zaman gelecek? Hangi kıtada? Afrika'da mı? Asya'da mı? Amerika'dan ne olacak? Ruhların sayısı belirli. Bunların geleceği kıtaları, ülkeleri belirli. Bunların zamanı belirli. Bunların ebeveyni belirli bunların muhtemelen. <gülüyor> Sahabeden biri geldi peygamberimize. Ya Resulallah ben bir cariye aldım. Köle kadın anlamına gelir cariye. Ben bir cariye kadın aldım. cari ile cinsel ilişki serbest diyelim. Mülkü olduğu için. Ondan çocuğu olmasını istemiyorum ya Resulallah. korunsam bir sakıncası var mı korunsam din açıdan? Kendi çeksem. Benim de. Korunabilirsin. Ama senin ondan olacak. Ama senin ondan şunu olacaklar. Bu korunmuş tabi. Daman ya Allah korundu madde yine çürük oldu ondan böyle. İşte, tabi korunuyor. Korun bir kendisini biliyor. Ama Allah'ın takdir ettiği an var ya. Gece ve gündüz neyse böyle. Takdir ettiği an var. O anda o Allah rahmet düşecek, dövlenecek diye gelecek bu Buna kimsenin olamaz buna. olmaz. olmaz olmak olmalık, olmalısın. Demek ki Mevlam ne yapıyor şimdi burada? Bakın muhteremden. Veren burada ölüden diri yaratıyor. Ölüden diri, canlı yaratıyor mu demek? Ölüden. İşte toprak maddeleri. Üzerine otururuz. Toprak çiğneriz. Hatta o toprak biraz yağmur yağsa, çamalaya gelse, Ondan çiskiniriz böyle ama bizden sıçramasın deriz toprak. Çamur. Ama o çamurdan kimlere kimden yaratılacak çamurdan. Bizim da yine çamurduk ama. Çopak. Yani bizim üzerimize ki tarotayken bizler toprak halindeyken kim bilir o tarlayı süren hafifin üzerinde üşüdü. Üzerinde beklemekten. Hafifin üzerinde. Bizde oturdu üzerinde. Üzerinde. Ayağına bastı, bize bastı ömrünüze. Sonra elim tabi etmiş. Tabi etmiş böyle. İşte önce bitki olduk, leybe olduk, sebze olduk. Bunda yenecek bunlar. Bu elmayı mutlaka yiyecek o baba. Kaçamaz bunda. Yiyecek bu tarzıcık onundur. Onundur. Bir muhterem zat vardı. Adı cemaatimiz Köyde oturuyordu kendisi. Başka bir köyde oturuyordu. Çok misafirperver. Yani misafir evine gelmesi ağlar. Ya Rabbi neye gelmiş misafir ya Rabbi. benim suçum var. Ağlar bir şekilde. Buna misafir gelince de gelince de hemen ne varsa çıkarılmış ama. küfür yok ama. Ne varsa çıkarılmış. Çıkar zaman da ona dua ediyormuş. Hay Allah sene razı olsun be. Allah sene razı olsun. Allah sana cennet'e koşsun. Ne bandöverdin bana? Bak buraya gelmiş sen ya. Allah sana bunu yazmış. yanlış mı? Fakir etme böyle şey. Ben bunu sana getirmem, mecbur musun gelmesen bak? Allah sana ayamı gönderdi. Allah aşkına elhamdülillah. Dua ediyorum size falan. Yani rızık da. O kimse hızlı yiyecek muhtemelinde. Çin'den gelir, Yemen'den gelir, Amerika'dan, Avustralya'dan gelir. Gelir de gelir bence. Hızlı gelecek. Bakın ne oluyor? Ölü torba mevlam, mevlam şu kurdu laboratuvar. Doğal laboratuvar mevlam ne yapıyor? Torba maddeleri bitki oluyor, hayvan oluyor insana dönüşüyorlar bence. Yine ne oluyor? Tekrar canlı ölüyor. Yine Aslı'na Toprağa dönüşüyor, dönüşüyor. Aslımız... Asımız, kökenimiz toprak maddemiz. Sorumuz yine toprak. İki toprak arasında bir geldik. Yunus Emre şöbürüye aşgınız. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm Ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüğüm, aslında insan ruhtur böyle, ruhtur. Ruh görünmez tabii, rengi ötur ruhun ve daha fiziktir ruh, ruh görünmez. Mevlam ne adı mevlam ruha bir beden veriyor bana. Genelde ruh yapısına uyumludur be beden. Yani bedenin yapısıyla arasında fark vardır bereshen. Böyle, şey. böyle bu konuyu bilenler bilir muhtemelen. Yani diğer insanın bedensel yapısından onun ruhsakini bilinir. Yani boyundan, kaşından, renginden, gözden bilinir. Şey. Yani ruh nasıl bir ruhsa, diye gelecekse ona göre beden. Yani ona göre elbise yani dağıtılıyor. Şey yani bedene bir elbise böyle, falan böyle, böyle. Demek ki ne oldu bizlerde? Bizlerde e, toprak maddeleri iken... Üzerimize yürüdüler, geziller otururlar, şunlar, bunu yaptılar. Hiçbir şey üzerinde üzerimizde icabında. Biz de namazla kıldılar üzerinde inşallah. Üzerimizde. Böyle aşama aşama geldik. Et, kemiğe büründük adı rahiminde insan diye göründük Az Aldık. Şu Ali ve Hasan Hüseyin, Allah'ın muhtemelenlerine diye geldik. Ondan sonra o dünyada, sen ben davalara onur, benlik, kibir, haset, tartışmalar, kavgalar, savaşlar, şunlar bunlar. Arkadaşlar sonuç ne oluyor? E sıfıra sıfır muhtemelen. Değer mi? Deme muhtemelen. Deme muhtemelen. Yani insan mezara girdi mi ne gerekiyor orada? Yine Yunus'a böyle buyuruyor. Mezara gitmeyen mala, malın var diye ne ilersin? Mezara gitmeyen mala, Malım var diye neylersin diye ya. Tamam. Öldüm muhtemelen. Ve sahipleri böyle. Büyük iş adamları böyle. İş adamları. Önce ne yapıyor bunlar? Yine 3 kat bez kefen. 3 kat. 4 olmuyor. Mekruh oluyor. 5 iş olmaz. 3 kat. sevdim çok. Fazla olayım ben. Hayır. Ne yazık pasist böyle. İpek yok be. Yümü yok böyle bu oyuna göre ölçüyecek. Ölçüyecek. E, mezarı da, yine böyle göre mezarı da, yine koyu da böyle. O da genişe fazla ve böyle. Işte. E, var, benim şu kadar büyüküm var, bu kadar büyüküm var da mezarım çok, geniş olsun mezarım. kazmazlar e, kazmazlar Aynı çaplı, aynı mezar böyle. Aynı kefinelik yer, ayakları yanına ayak başa çık. Ate bir şey üzerinde. Hepsini bıraktı böyle hepsini bıraktı. Çok koştu ama zamanında. Koştu, koşuşturdu, tartıştı. Namazdan kaldı, kalp kırdı, gönül yıktı, Şunlara, bunları yaptı, yaptı, yaptı, yaptı, yaptı. E sonuçta mesela gittim bunlar, gitmediyse, yazık muhtemelen az <gülüyor> Peki dünyada çalışmak iyi değil mağazada cemaatimiz. Çalışırken iki kişi şart gerekiyor burada bir hırs yapmama. İtiraz olmayacak, itiraz olmayacak herhalde. İnsan kanı razı olacak, ama çalışacak. Allah verirse, Allah bundan yine bir kolay bir ama. Yok olmaz böyle. Yok olmaz. İkincisi amacı Allah yoluna vermek de olacak herhalde. gibi olacak. Böyle. Yani hırs tama olmayacak. Bir gencin biri bir evlen cihate gitmiş, evli yolla. Kazına gidiyor. Bu genç evladı deyince ona bir hayalde büyütmüş evladıyı, yani başka türlü biraz zankmış evladıyı, uzak bir diğerde giriyor bakıyor, küçük bir oda, kerpiçten bir oda, için sıvanmamış bile. Yerde bir eski bir astır, bir büyüklüğün, bir de kandili var arada, bir halısı var. Bir namaz, sinir, böyle. Bakıyor, adama bakıyor, evliğe bakıyor. Allah buna bir iki atıyor. Bir insan var, bir insan mı da? Bunu farklı değil, başka bir şey verecek. Oturuyor tabi orada. Tabi evliyullah, onun tabi gönlüne gönül evliya keşfeler mı diyor? Gönül verecek. Gönül keşfeler verecek. Evliye ona geldi, yapıyor bununla. Bu suhabette, bu hiç bayağı değil bir şey zaten evliyaların evliyalı buradan bilinir. Bir insan bir evliyle karşılaşınca o anda aklına sırf Allah gelir, aklına Allah gelir. Unutur her şeyi. Evlindeki o aşk ilahi o nur ilahi bunu akseder. Akseder ki şu anda unutur dünyayı. Bu gençte işte unutmuş an dünyayı Allah yönelmiş, bayağı güzel bir hal olmuşlar Geldiğine seviniyor. Yani boşuna gelmemişim diyor. Dönecek şimdi. İzin alıyor. Tam kapıya geliyor. Hocam be. Ben sana bir inşallah. Bana biri diyor, Mesela, bir diye vasiyet eder misin? Tavsiye bulursan bir tavsiye de bana. Yani ne yapayım? Nasıl davranayım hayatımda? Ben sana buraya gelemem. Ben güzel bir tavsiye bulun da onu kendime bir rebe etme uygulayayım onu. Böyle bakıyor. Çok hırslı görüyor. Hırslı. İhtirası çok yavrum diyor, üç harfi bir araya getirmediği yeter sana diyor. Üç harfi. Ne bunlar hocam? Harafça, tı, mim, ayın diyor. Tı, mim, ayın. Tamah yani, Tama. Hırslam Tama. Üç harfi diyor, bir araya getirme, adam olursun diyor. Ne bunlar hocam? Tı, mim, ayın. Anlıyor Tamam diyor, tamam diyor. E, tamam mı? Tamam. Tam Tamam çıkarken... Yavrum bir de bir gel bakalım diyor. Geliyor. İşte i̇nsan satıyor şimdi. İmtihan sekiyor. Onları. Yavrum be. Geçen gün bana biri bir kese altın getiriyor bana geçen. Bir kese altın getiriyor. Geçen günü geldi işte bana diyor. Altın ne yapayım diyor. Bir bir altın taş var. Bir de diyor. Tavanda ufak bir delik çatı için çıkmak için. Attım diyor çatıya bunu diyor. Attım öyle diyor. sen diyor sen bin alın oradan diyor. Allah'dan mı sen bunu diyor? Kişi odan diyor. Şimdi genç bir kese altın duyunca her şey değişiyor. Nefis nefsaniyet, onun tamah kırs ...çokmuş muşhursun işkencesi, hemen kalabey çalıyor, çal, çalıyor, bütün bedeni o hırsın... önüne giriyor, etkili bütün bedeni. Artık gözü döv, aşığı gözüne, adam nerede bu? İşte şu diye tahminde böyle, bu altın böyle. Uzanı uzanıyor. Yerinmiyor boyu. Yok ki kanefe, marafi, sandalye orada. Buna değilsin. <gülüyor> var Yedişmiyor boyu. Yedişemiyor ama artık altı alt yama olmuyor. Yavrum diyor. Baş omuzuma diyor. Baş omuzuma benimle. Amca olur mu? Edebayı kırıp. Bas, bas, bas yarım. Bas bunları diyor. Omuzuna basıyor. Hafif dokunuyor ama çekemiyor yukarı kendisine böyle. Çekemiyor kendisine. Oğraşıyor artık, çekemiyor. Yavrum başıma başlıyor. Ya olur mu? Bas de başıma diyor. Basıyor başına böyle. ...şeyini çekiyor çıkıyor ya... ...bak yağıma... ...çavur, su almış... ...tarlı bir şavukça böyle... Kuru, arıyor, yok... ...hocam ben bir şey bulamadım... ...e bulamazsın tabii yarın diye... ...görün sen için ben benim bir tavsiye ya... ...ben sen nedir yavrumlar diyor... bir de getirir bak dedim ya... ...bak yavrum diyor... ...burada bir kez altın deyince diyor... ...bu kadar yoruldum, terledim diyor... ...hırsa kapıldım diyor, okur açtın diyor... ...omuzdan bastın, başıma bastın diyor... İcab beni öldürürsem burada diye bu otobüs burada beni buraya. <gülüyor> İşte adı cemaatimiz, demek ki insanın sonu belirli, insanın başı belirli. Adam ne oluyor? Etek kimye büründük? Bu dünyada alibey diye göründük bu taraflarda. Yine sonuç yine boyun bükülecek. Yüz insanı sarılacak. Gözün gücü gidecek, kulak işitmeye gidecek. İnsan da şuraya botamla tapdırıştı bu şekilde İlla taraf fatiha